Ekoloji hareketleri gündemi. Çevre ve ekoloji hareket avukatları tarafından hazırlanıyor. Günaydın Dr. Ekim Bey. Günaydınlar efendim. Günaydın. Yani, evet, bu bugün e, kamulaştırma yoluyla birikim, e, bunu e, bu kavramın ne demek olduğunu birazcık açar mısınız, açıklar mısınız bize lütfen? E, aslında bu kavram coğrafya çalışan yani, maksat coğrafyacı biraz havaya referansı söylenmiş bir kavram, bu başlık oradan belirlenmiş. E, kamulaştırma biliyorsunuz. E, Bizim anayasamızca mülkiyet hakkının sınırlandırılması ama bu sınırlandırmayı yaparken bir kamusal faaliyetin gerçekleştirilmesinin zorunluluğu karşısında özel mülkiyet hakkının korunması. Özel mülkiyetin korunmasına karşı e, o, bu hakkın üstün tutulması şartına bağlı olarak e, dediğim gibi insanların özel mülklerine müdahale, kamu e, kurumlarının müdahale anlamına geliyor. Ee, bu işte mülkün tamamen e, e, alınması ya da mülk üzerinde belli aynı hakların yani kullanım haklarının test edilmesi şeklinde olabilir. Ee, Kamulaştırma sık sıkça tartışılıyor aslında. Burada iki tane e, belirleyici unsur var. Son dönemde çok tartışılmasının sebebi. Bir tanesi e, aslında eskiden olmadığı gibi kamulaştırmalar artık özel firmalarla yine test ediliyor. Yani bitirme semel grupların faaliyetlerini gerçekleştirmeleri için e, kamu kurumları, kamulaştırma işlemi gerçekleştiriyorlar. E, şöyle örnek vereyim. Örneğin tarla başında kentsel yenileme alanı ilan ediyorsun. Evet. O kentsel yenileme alanı ilan edilen bölgedeki faaliyeti gerçekleştirecek e, örneğin orada Çalıkol yapıyor oradaki şeyi yenileme alanını gerçekleştirme işlemini belediye Oradaki inşaat firması lehine e, kamulaştırma işlemi gerçekleştiriliyor. E, ya da şöyle bir örnek vereyim. E, bir tane enerji firması işte bir vadide örneğin hidroelektrik santrali yapıyor. E, o hidroelektrik santralini enerji piyasası düzenleme kurulu gerçekleştirecek bu e, su yapısının oraya kurulması için köylülerin elinde bulunan toprağa firmanın lehine kamulaştırıyor. Yani aslında enerji Piyasası düzenleme kurulu bütün işlemleri yapıyormuş gibi gözüküyor ama e, dediğim gibi insanların özel o firmanın lehine e, kamulaştırılmış oluyor. Diğer husus şöyle bir şey e, kamulaştırma kanunu özel e, çok olağanüstü hallerde uygulanması gereken 27. maddesi var. Burada ...acele kabulaştırmayı düzenliyor... ...acele kamulaştırma da aslında... E, ...dediğim gibi çok istisnai bir hüküm ve... E, ...yurt savunması... ihtiyacının olduğu olağanüstü... ...bir hal varsa çok... E, ...durumunda çok acelecilik... E, ...yani kabulaştırılmasına... E, ...aciliyet bu, gerektiriyor evet. yani... ...evet o koşulda yapılması gerekiyor... ...ama... E, Örneğin Türkiye'nin enerji ihtiyacı gerekçe gösterilerek Bakanlar Kurulu'nun aldığı 2014'deki kararlar şöyle diyor işte Enerji Piyasası Dizemleme Kurulu'nun yaptığı bütün işlemlerde Acele Kamulaştırma uygulanır deniyor. Acele Kamulaştırma çok istihbar bir hüküm olduğu için e, sizin mülkünüze yaklaşık kamulaştırma kararı alınmasından itibaren bir ay içerisinde dava o davanın bitmesi el atılması manasına geliyor. Dolayısıyla burada hiç haberimiz bile olmayabilir. Zaten genelde olmuyor da e, dediğim gibi kamu kurumu özel firma lehine münyerimizi kamulaştırmış oluyor. E, yasal işlemleri sonradan tamamlanmak üzere oraya ele atabilir hale geliyor. E, böyle bir şey hani sermaye biriktir yani sermaye birikimle tabii ki doğrudan alakası var. Çünkü yani kentlerde gerçekleştirilen dönüşüm faaliyeti aslında bir yanda evet kentsel e, işte e, sağlık açısından bozulmuş çöküntü bölgelerinin yenilenmesi anlamına geliyor. Ama bir yandan da e, örneğin inşaat sektörünün e, sermaye birikiminde oynadığı rol çok e, biliyorsunuz kritik. Ve bu dönüşüm faaliyetlerinin e, özel firmalar tarafından gerçekleştirildiği düşünüldüğünde ya da bu enerji yapılarının, işte hidroelektrik santraller, termik santraller e, gibi faaliyetlerin e, bir takım enerji kurumlarının, e, yani kar odaklı e, enerji kurumları tarafından e, yapıldığı düşünüldüğünde e, dediğim gibi sermaye birikimi anlamında çok kritik bir yerde duruyor kamulaştırma. Yani bir dönem e, kamu kurumlarının faaliyetlerini gerçekleştirmeleri için olabildi. E, ...o amaçlar uğruna yapılan e, anayasada bu e, idare hukuku kavramı e, artık çok kötüye kullanılıyor. Kötüye kullanılıyor. Evet Halil Tekin Bey, sonuç olarak bitti süremiz ama şunu da e, herhalde bir parantez olarak eklemek <gülüyor> mümkün. E, devlet e, bürokrasi ve bazı politikacıların da desteğiyle... E, kamulaştırma ya da acele kamulaştırma adı altında büyük bir e, sermaye e, değişimi de e, birikim değişimi de gerçekleştiriliyor. Bununla nasıl e, mücadele edilmesi gerektiği konusunu herhalde ileriki programlarda konuşma fırsatı e, buluruz diye e, ümit ediyorum. Çok teşekkürler. Umarım mücadelemiz böyle arada e, hızlı gündeme böyle değişik bir bakış açısıyla bakmış olduk. Evet, Amerika, Amerika Birleşik mesela. Devletleri'nde de e, son zamanlarda özellikle bu petrol boru hatları filan konusunda da aynı şeyin acele kamulaştırma gibi bir e, gerekçenin kullanıldığını da biraz da fazla da şaşırmadan görmüş olduk. Belki onu da ileride konuşma fırsatımız olur. Çok Peki teşekkür ederim. Efendim. Ekoloji hareketleri gündeme. Çevre ve Ekoloji Hareketi avukatları tarafından hazırlanıyor.